Tütün ekmek ve satmak caiz midir? Yani bir şeyin ekilmesi, satılmasının hükmü o şeyin hükmüyle bağlantılıdır. Tütün ekmek caizdir veya caiz değildir diyebilmeniz için ölçüşü olacaktır. Tütün ektiğiniz zaman sadece sigara yapılıyorsa... Tütün ekmek sigara içmenin hükmünü alır Hı. ancak tütün ektiniz bundan kolonya yaptılar veyahut başka bir tıbbi şey ilaç yapılıyorsa yani bir takım şeyler yapılabiliyorsa sigaranın dışında ve bunlar da meşru ise mübah ise o zaman o nesneyi ekmeniz de bir Hı. sakınca olmaz. Demek ki tütün ekmekle ilgili hükmü biz neye göre vereceğiz? Bu tütün ektiğimiz zaman bundan mesela haram olan bir şey yapılıyorsa o zaman hüküm haram olur. Hı hı. Genelde bizim kabulümüz nedir? Tahrimen mekruh diyoruz sigara içmeye. Haram diyen alimler de var. Sadece tütün ekiliyor ve bundan sigara elde ediliyor ...ve bunun da hükmü tahrimen mekruh yahut haramsa o zaman hüküm o şekilde olacaktır. Hı hı. Lakin demek ki e, tütün ektiğiniz takdirde işte kolonya olabiliyor bildiğim kadarıyla. Başka şeyler de üretiliyor olabilir. O zaman e, direkt mekruh diyemezsiniz ama hoş bir şey olmaz. Hı hı. Mümkünse alternatif olan şeyler ekmeye çalışınız... Ama sigaranın dışında başka bir alanda değerlendirilebiliyorsa o zaman mübah hükmünü alır. Evet. Yani ekilebilir.